Nesil Farkı Gusto arayanlar için gazete ilanı Evet sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra Nesil farkında tekrar birlikteyiz. Ben Erman. Ben de Cevdet. Ee, yine bir konumuz olacak ve bu konuyla ilgili sorular, cevaplar birlikte konuşacağız. Evet. Ee, bugünkü konumuz nedir Cevdet Bey? Bugün tatili konuşacağız aslında. Nereden geldi derseniz biz tatildeyiz bu süre içerisinde. Ee, uzun zamandır da konuştuğumuz aslında. Arada konuştuğumuz bir konu. Dedik ki bunu biraz daha detaylandıralım. Sizle paylaşalım. Hani tabiri caizse radyolarını, podcastlerini yeni açan dinleyicilerimiz için biz nesil farkına ne yapıyoruz? Aslında şöyle bir bakış açısı. Arasında 40 yaşa yakın fark olan iki neslin, iki insanın arasındaki yaklaşım farklarından bir sohbet ediyoruz aslında. Samimi bir Aynen. sohbet ediyoruz. Ee, hep yaptığımız sohbeti bir kere de kayda alalım, öyle yapalım dedik. Evet. Bugün de tatili konuşacağız. Tabii şey bir kavram, değil mi Erman Bey? Yani herkesin dört gözle beklediği... ...küçük küçük hedeflere bölüyorsak işte o mola noktalarının olduğu bir evet. sistem. Tüh be, yine tatile çıkacağız diyen hiç görmedim mesela. Tabii ben <gülüyor> öyle birini tanıyorum ama neyse. Şimdi bir bu var tabii bir de tatil neden bu kadar son yıllarda önemli oldu? ben mesela onunla bir ya da ne diyeyim tatil nedir herhalde çok anlatmaya gerek yok. Bence yani. önce bir tatilin kaba bir ta, e, tarifini yapmak faydalı olabilir. Hatta benim dikkatimi çekti. E, biliyorsunuz e, ulus, e, İngilizce'de holiday. Yani Var. holy bildiğim kadarıyla kutsal demek. Evet. Yani kutsal gün niye tatil? E, hmm. Gerçi o zaman tahmin ediyorum ibadet etmek için ayrılmış bir gün bizdeki, anlamında tabi, kullanılıyor olabilir. Bizdeki işte e, dini bayramların olması gibi Noel ama e, tam aslında holiday değil e, bir, yani holiday e, resmi tatil için yani o günün ders olmaması o gün okul ve iş olmaması anlamındaki tatil evet. Türkçe'de ikisi aynı sözcük ya e, aslında onların kafalarındaki vacation iş yerlerinde falan da kullanılan oradan hatırlıyorum çünkü yani son buraya tatile gelirken ben e, yurt dışında çalışıyorum şu sıralar o orada verirken yani ben şu tarihler arasında takvimde işaretledim. Cevdet vacation'da. Hani ararsanız bulamazsınız gibi. Ee, vacation anlamında. Vacation'ın da kelime anlamı aslında yani alttaki anlamı birazcık yer değiştirmeyi de içeren. Yani bir yere seyahatle birlikte bir tatili kastediyor. Bir değişiklik yani. Evet. Boş kere. gün anlamında değil. Değişiklik anlamında vacation. E, böyle söyleniyor. Ama kabaca dersek biz neyi kastediyoruz? İşte çalışan insanların izinlerini alıp veya resmi tatillere denk getirip e, gittikleri tatil. onlar da konuşacağız birazdan. Aslında bir sürü çeşidi de oluyor düşündüğümüz zaman. Ama yani e, deniz kenarı, işte sıcak göreler bir deniz kum tatili veya bir kültür turu tabir edilen işte bir yerlerin gezilip görülmesi gibi bir e, durum. Tatilden kastımız bu. Aslında tatil e, yani çalışan insanlar dedik. E, çalışmayıp emekli olan bir çift de. Kalkıp tatile gidebiliyor o da enteresan. Evet. Ya onun için de çünkü sadece çalışmanın durması çalışılmayan gün anlamından da farklı. Hı. Zaten şöyle söyleyebiliriz yani herhalde tatil nedir kabaca biliyoruz. Hiç tarife bile gerek yok siz de söylediniz kabaca çalışmanın durdurulması gibi. Şimdi peki buradan tatilin ne olduğunu bildiğimizi farz ederek çeşitleri türleri nedir diye bir soru geliyor herhalde. Nedir evet. sizce? Ya biz bunu konuşmanın evvel şöyle bir bakındığımızda 4 tane ana türde uzlaşıldığını gördük. Aslında çok da yani tatil gibi bir konunun hani relax bir konu ya kendi başına. Onun da böyle çok bilimsel incelenmesi taraftar çok değilim ama bakıldığında aslında bir e, şöyle bir durum amacıyla değişiyor. Yani tatilden amacınız ne? Bunu da aslında biraz konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü Herkesin tatile yaklaşımı aynı değil ya. Şimdi eğitim tatili diye bir kavram. Var işte bir yere eğitim görme amacı. Yani bir biraz daha daha relaks. işte Work and travel diye bir şey var mesela Erman Bey. Biliyor musunuz? Sizin nesilde evet, yok duymuştum. bu çünkü. Yeni bir şey bu. Ee, yani ne yapıyorlar? Mesela Amerika'da çok yaygın bu. Belli bir ücret veriyorlar ajanslara. Onlar sistemleri, vizeleri vesaire hallediyor. Gittiğinizde belli bir süre bir ay kadar falan oradaki belli işte kalifiye olmayan elemanın Arandığı işler diyeyim. Öyle bir iş söyleyebilirim daha çok. işte otelde housekeeping gibi, temizleyicilik gibi, çöpçülük gibi, böyle daha böyle şey işler, resepsiyonistlik falan gibi işlerde çalışıp o parayı biriktirip genelde o bir ayında çalışıp geri kalan bir ayında da Amerika içerisinde gezmek bu parayı. Hani work and travel mantığı. Burada tabii İngilizce öğrenmek de işin içine girdiği için hem tatil hem eğitim veya işte yurt dışında bir eğitim kursuna gittin gibi. Ha, üniversite okumayı ben aslında eğitim tatili saymam. Çünkü 3 yani yıl işte 2 yıl en azından gidildiği Bence için değilmiş. tabii ya yani yaşama artık. Bu var. İkinci tür en çok bizim bildiğimiz sosyal tatil. Bu da e, ailelerle ya da işte sevdiklerine çıkılan daha çok oradaki ana amaç hani nereye gidilirse gidilirse beraber olunsun. Ha, o mantıkla yapılan tatilmiş. E, bir e, doğa tatili var. Burada da amaç doğa Iyi görmek, ile iç içe olmak, mesela kampları hani tatilde kampa gitmek işte Amerikan filmlerinde seni. balık tutmaya gidelim göle falan bunlar biraz daha doğa tatili kategorisinde ve son olarak da eğlence tatili. Bu da biraz bana şey gibi hani bir yerde özel bir eğlence şeyi var. Bunu yapılıp dönülmesi gibi veya iş e, parçasıdır, turnedir ama turneden sonra e, yapılır veya en e, şeyde aklıma gelen de bir yerde bir konser var işte kamp gibi kurulur festivalde oraya bir gidilir yolculuk yapılır. Ve... Ya da bir maç. Ha maç evet çok güzel. Bu tarz gibi böyle dört tane kaba şeyde toplanabilir. Ama ben aslında şu ayrımı da yapmak istiyorum. Bilmem katılır mısınız Erman Bey? Kültür tatili ve ya Türkiye için konuşursak kültür tatili ya da turu ve e, deniz kum tatili diye ayırabilir miyiz? Ne dersiniz? Ana kabaca bunlar çünkü çok yaygın. Yani literatürden bakarak değil de Heh. insani açıdan özellikle de Türkiye'de baktığımızda hakikaten e, bence de sanki iki kısım evet. var. Biri e, kültür turuna yöneliyor. Türkiye'de zaten bildiğim kadarıyla iki üç tane kültür turu var. E, bir işte Likya yolunun olduğu Pamukkale'nin olduğu bir tatil. Biri Nemrut Dağı'nın olduğu e, o tatil. Hı hı. Bir de Kapadokya'nın olduğu yerler. Bildiğim kadarına evet, yani GAP diyelim, bir, GAP, bir evet. Pamukkale, Kapadokya, İç Anadolu, evet. bir de e, Karadeniz turları. Karadeniz turu da var. Varsa doğru, doğru. ama bunlar. Yaylalar. Yani bir onlar var, bir de dediğiniz gibi işte neredeyse periyodik hale gelmiş olan e, ailenin, çalışanların e, ve eğitim alanlarını, öğrencilerin e, ortak boş alanlarını ayarlayıp daha da çok deniz ancak o yıl, aylarda yapıldığı için hı hı. deniz tatilini de birleştirerek yaptıkları tatiller. Tabii kış tatilleri de aslında yani bilemiyorum çok şu an duymuyorum ama hani kış tatilleri yok işte kayak tatili mi diyorlar kayak turları bunlar da var aslında kamp gibi dağ evleri gibi daha az olmakla beraber e, ana şeyi deniz tatili oluşturuyor. Ben tabii mesleğim gereği aslında yani eee Psikolog olarak bana burada aklıma gelen sorular neden yani hemen bunu soruyor ben yani insanlar bir şey ne kadar popüler ama niye bu kadar popüler ben bunu çok sorguluyorum aslında. Yani destinasyonlar anlamında mı hangi destinasyonlar? Yok yani şey olması deniz yani neden deniz tatili? He. Yani sebepleri ne olabilir bunu bu soruyu bana sorduruyor cevabını biliyorum diyemiyorum hani bunu araştırmadım ama. Bana bu soru geliyor aklıma. Ben fikrimi sorarsanız benim şu anda siz bu soruyu sorunca aklıma gelen ilk şey şimdi denize girmek e, bir ihtiyaç yani vücudun yapmak istediği bir şey insanların hı hı. ve bunun yapılabileceği dönemler belli. İşte yazın e, Temmuz Ağustos hı hı. belki bazı belgelerde bölgelerde Haziran'da. Hı hı. E, bu dönemler okulların da tatil olmasıyla genellikle ailelerin e, tatil e, takvimlerinin en yoğun olduğu yani tatile en çok çıkılan aylar. Hı hı. E, böyle zamanlarda da çok doğal. Sen e, Şubat ayında tatile çıkarsan ya Uludağ'a gidip ya da ne bileyim hmm. gelen Bulgaristan'da Bansko mudur oraya hı hı. gidip ya da Erciyes kayet tatili ama yazın çıkacaksan da e, ne bileyim kimsenin aklına biz yaylalara gidelim değil. Hı. Daha çok deniz sevenler açısından söylüyorum. Deniz kenarına gidip hem denize girelim, hem akşamda oranın eğlence yerlerinde gezelim, dolaşalım tabii. gibi olsa tabii. gerek. Yani akla gelmemesi zaten o kabul edilmiş bir şey. Ben ondan yani açıklama olarak akla geliyor gelmiyor diyemem. Zaten amacım niye akla geliyor gelmiyor? Ee, bence şey açıklamanız çok güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Yani e, spekülasyon tabii bu yani bir kanıt bir şey yok ama hani e, mevsimlerin tabii ki davranışları etkilediğini de biliyoruz mevsim gereği bu ve en önemli şey de zaten çocukların tatili olduğu için çünkü yani izin alabilme gibi bir şey yok açısından. okuldan yani evet. ben bu tarihlerde izin aldım tatildeyim gibi bir şey yok hani rapor vesaire olmadan buraya otomatikman bu zamanlara sıkışıp kalmış bir de e, bu görüntülerin işte yapa yapa insanlarda hani koşullanılmış bir e, rahatlatma etkisi hani günümüz hayatında Rahatlatma etkisi var oradan da hemen şuraya taşımak istiyorum sohbeti ee, tatil kavramı niye son yıllarda önem sendi ya da tatile gidebilmek gidememek bir değil işte birkaç tane daha tatil yapmak istemek bu gibi kavramlar acaba neden bu kadar yükseldi mesela aklımda şöyle bir ilginç bir bilgi kalmış ee, Siyasi olarak söylemiyorum bunu ama günümüz, yani kapitalizm diyeceğim ama siyasi anlamda söylemiyorum bunu. Yani günümüzün işleyişi, modern hayatın, çalışma hayatının işleyişi diyelim aslında. Biraz da oraya yönlendiriliyor anlamına evet, söylüyorsun evet. herhalde. Evet. Gereği mesela Osmanlı'da kahvaltı denen bir şeyin olmaması. Veya hatta işte İngiltere'de dahi böyle bir öğünün olmaması. Daha doğrusu bu öğünün o saatte yenmemesi. Yani sabah yenmemesi. E, fakat fabrikaların Gün ışığına çünkü o dönemki aydınlatma çok daha farklı. Ee, endüstriyel devrimden sanayi devriminden sonra fabrikaların çalışabilmesi için ilk ışıkla son ışık arasında iyi kullanımı açısından zaten bu saatlerin ileri alıp geri alınması da biraz ona bağlı. Ee, kullanımı açısından o saatte kalkılıp bunların yapılı ve belli bir kadar acıkılmaması gerekiyor ve biraz da zorunlu bir öğün Bunu da oradan anlıyoruz aslında. İngiltere'de hani Zevk için olabilir. Kalkınca yenir. Ama e, Osmanlı'da da zaten Türkçeden de kökünü hani etimolojik düşünürsek düz mantıkla. Kahve altı. Kahveden önce yenen bir şey. Yani akla öğün gibi gelmiyor. Altlık yani tam anlamıyla hani denilen de sigara altlığı işte evet. kahve çay altlığı. Hakikaten altlık manasında bir öğün. Bu öğünün daha sonradan işte günün en önemli öğünü olması. Çünkü okula gidilecek, işe gidilecek. Bütün Fabrikayı bırakın şimdi yine şeyi düşünün büyük bir plazayı düşünün ya da işte bu beyaz yaka deniyor ya hani evet. bu, bu tarz çalışanları düşünün yine de gün ışığından yararlanmak çok önemli hem dinçlik açısından vücut beyin hem de e, enerji kullanımı açısından e, gün ışığından yararlanmak adına bizi buraya itiyor bir bu iki de e, insanların hayatta kalabilecek kadar Yaşayabilecek o yani medeni şekilde yaşayabilecek kadar gelir elde etmesi bir önceki birkaç nesil öncekine baktığımızda birkaç yüzyıl 200 yıl falan şöyle öncesine baktığımızda bu kadar fazla düzenli ve yoğun çalışmayı gerektirmiyordu. Bu çok önemli bir şey yani neye bakıyoruz tarım toplumu hizmet toplumu hep bir paydosu var yani durumunda tarım toplumunda da öyle tamam sabah gidiyor tarlaya çalışıyor ama belli bir yere kadar duruyor. Ve bunu her gün yapmıyor belli bir zaman geliyor hiçbir hasatı yok bir şey yok bekleniyor gibi bir durum var. E şimdi çalışma bu kadar yoğun olduğu için özellikle Türkiye'de düşünürsek e bu çalışmadan bize sanki arta kalan yaşanan sadece tatiller gibi. Yani 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapma okuldayken de çok sorguluyordum ben bunu ilkokuldayken hatırlarsınız. 5 e gün okul var 2 gün tatil niye öyle yani neden sanki 2 gün yaşıyormuşuz gibi ona itiyor bizi. Aralarda yaşayıp, reklam aralarında yaşayıp devam ediyormuşuz gibi böyle bir şeye sürüklüyor. Bence o yüzden tatilde bu kadar şey hale geldi. Yani önemli hale geldi. Gibi düşünebiliriz. Zaten e, Türkiye'de de özellikle biz kendimizden örnek verecek olursak sizin bu anlattıklarınızın ışığında e, bayağı yoğun bir oranda, büyük bir oranda e, belki sizin söylediğiniz e, sosyal tatil sınıfına giren eee doğal olarak büyük şehirlere köylerden çok göç olduğu için insanlar kırsal e, kökenli hı hı. ve büyük bir kısmının kırsalda e, köyleri e, aileleri akrabaları var Memleketleri. hem onları ziyaret edip görüşmek yani bir neviyi e, İstanbul' İzmir gibi büyük şehirlerimizde e, insanlar gurbetçi sayabiliriz bir bakıma bu açıdan da baktığımızda e, Çalışmak amacıyla geldikleri ama oturup yaşamlarını devam ettikleri şehirde e, tatillerinde ilk fırsatta e, kendi akrabalarını görmek amacıyla kendi şey e, köylerine, kendi şehirlerine dönüp bir de biraz orada zaman geçirmeyi düşünüyorlar. Bu da herhalde sosyal tatil diye biraz önce sizin söylediğiniz Hı -hı. sınıfa giriyor. Tabii. Peki ben burada şu geliyor aklıma. Oraya bir çekmek istiyorum. Ee, sizce... Tatil içerisinde illa bir yer değiştirmediğim ve bir seyahati bir şey barındırmak durumunda mı? Çünkü bugüne kadar şu ana kadar yani biz de keşfediyoruz aslında sevgili dinleyiciler konuşurken. Ee, biraz oraya geldi yani bir mekan değişikliği en azından bir yer değişikliği gerekiyor mu tatil için? Tatil sadece bu mudur? Evet yani tatil kelimesini biz dedikkat ederseniz yani... Zaten tatilin ne olduğu bilinen bir şey değil. Çok fazla bir açıklamaya nedir kelimesinin çok cevabına girmedik. Buradan da tatile nasıl baktığınız evet, anlamını alıyoruz. ana konumuz o aslında. Yani e, dolayısıyla e, bulunduğunuz yerde de tatil olabilir mi? Hı. Bence olabilir. Yani ilk aklıma gelen şey şu: e, çok gitmek istediğiniz ne bileyim sergiler, müzeler var veya e, gitmek istediğiniz hafta içi mesai saatlerine çakıştığı için gidemediğiniz bir sürü etkinlik var. Örneğin bunlara gitmek için e, fırsat buldunuz mu bunlara gidersiniz ama siz bir nevi kısa da olsa bir tatil yapmış olursunuz. Evet. Ama kendi şehrinizde olmuş olursunuz. Yani bu da bu cümlenin içine girer gibi geliyor bana. Bence de. bence yani. de. işte biraz daha son dediğim gibi yıllarda tatilin biraz seyahatle eşleşmesi herhalde eee Şimdi deniz tatili de öyle. Şimdi Antalya'da yaşayan birisi için, Bodrum'da yaşayan birisi için tatil deniz tatil diye bir tatil yok. Mevsim var. Evet. Ya bir yaz gelse de deniz sezonu açısı girsek, evi yani orada zaten. Yani yaz kış hep giriyor. Yaz kış buralarda yaşayan birini düşündüğümüzde mesela bir bu. Veya kültür açısından yani diyelim ki işte yine oradan verelim Antalyalı biri İstanbul'da işte Topkapı Müzesini hani oraya has. İşte arkeoloji müzesini görmek istiyor ama orada, orada çevresinde yok. Ve özel bir konser var ama orada. Oraya gitmek istiyor ama tatilde bunu yapıyor. Dolayısıyla aslında tamamen bakış açısıyla alakalı e, bir durum var. Dediğim gibi bu mesai saati aslında bir kapan gibi. Kimi teorisyenler, ekonomi teorisyenleri bunu e, tam Türkçesini şimdi düşünüyorum. E, fare tekerleği gibi ya yani hamster tekerleğine benzetiyorlar bazı iş kollarını özellikle. Yani siz aynı işe dönüp dolaşıp yapıyorsunuz. Fakat maddi manevi kazanç anlamında, ya yani maddi kazanç şirkete siz maaşınızı alıyorsunuz. Çok zamanda da uzun zaman içerisinde fazla değişmediğini bunun. Yani kısa sürelerde büyük değişimler olmadığını varsayarsak sabit bir ücret alıyorsunuz. Buna karşılık ömürlüğünüzden harcadığınız zamana karşılık. Manevi anlamda da ne iş yapıyorum? Yani örnek verelim şu an aklıma geldi. Bir meşrubat firmasının işte pazarlamasıyla uğraşıyorsanız size o ürünün daha çok satılıp o insan, insanların onu daha çok içip firmanızın daha çok para kazanmasını veya en azından şu anki durumun aynen devam etmesini istiyorsunuz arz taleple birlikte. Bunun için de pazarlama stratejileri geliştiriyorsunuz ama tabii ki işiniz sürekli değişiyor ama maneviyat anlamında bir üst seviyeye çıkıp kuş bakışı bakıldığında yaptığınız iş aslında yine bir tekerlek içerisinde dönmek. Burada işte o kavram da devreye giriyor. Yani bundan Rutin. o kadar... Bunu, evet bunalılmış ki büyük şehirlerden kaçış güneye olmak durumunda. İstanbul'un havası her zaman çok sıcak değil. Ya da İstanbul'un kendi içerisinde... Niye İstanbul diyorum? Çünkü gerçekten çalışan nüfusun çok büyük bir çoğunluğu büyük tek rüksün, başına evet. orada. E, veya işte büyük şehirler Ankara, İzmir diyelim. Buralardaki insanların bir şekilde bir güneye inmesi mevsimde itibariyle bunu yapması. O yüzden akla bu geliyor. Ben aslında bu soruyu da şunun için... E, sordum sorarken aklıma geldi asıl da mantık şu yani tatil ama nasıl tatil ya da tatil ama ne anlıyoruz tatilden bu çok önemli bunu biz hep yıllarca sizinle konuşuruz özellikle tatillerde konuşuruz çünkü sosyal tatillerde bakarız yani insanların çok farklı beklentileri var e, sizle benim mesela bu kadar daha farklı yani öteki iyi bu kötü demek istemiyorum ama daha farklı beklentilerimiz e, olmuş oluşmuş bu da benim ilgimi çekiyor. Yani tatilden anlayış işte Antalya'da yaşayan birinin o zaman hep tatil mi yapıyor? Ya da siz dediniz emekli olan biri hep tatil mi yapıyor? Çünkü bu mantıkla bakarsak emekli birinin de hep zamanı var istediği şeyleri yapmaya. Birinin yaptığı e, tatil gibi geliyor öbürüne ama o işini yapıyor. Yani benim çoğu zaman düşündüğüm şöyle bir e, karşılaştırma vardır. E, biz genelde insanlar olarak... ...bazı işlemlere, bazı eylemlere daha bir kalite atletmişizdir. Bu daha kaliteli, daha güzel, bazıları da önemsiz, sıradan işler gibi. Çok basit benim aklıma gelen bir örnek. Bir insan düşünün, çalışıyor veya çalışmıyor, fark etmez. En çok hoşlandığı şey veya şeyler, ne bileyim ya balık tutmak... ...ya bir kahvede arkadaşlarına kağıt oynamak... ...ya da bir muhabbet masası kurup alkollü veya alkolsüz arkadaşlarına, dostlarına muhabbet ederek bir yemek süreci hı hı. geçirmek gibi istekleri olan bir prototipi düşünün. Bu bu isteklerini e, her zaman yerine getirebilir. Her zaman yapabilir. Bunlar elinin altında olan, belli küçük ekonomik imkanları hı hı. olan herkesin her an sağlayabileceği şeyler. Başka bir kesim ise buna böyle baktığında bu kişinin Hayat boyu hayatını tatil gibi yaşadığını düşünebilir Bize her gün tatil denir Çünkü ya. Çünkü istediğini yapıyor. Ama başka bir açıdan baktığımızda da ya böyle hayat mı olur? Bu ne biçim hayat abi? Kahvede kağıt oyna. Hı hı. Mır, mır mır git Bu tabii bizim tut. verdiğimiz örnek hani X, Y'yi koy. Yani evet, istediğini evet. Herkes yapıyor. Herkes için farklı. Ha. Yani kavide kağıtıla özdeşleştirmekte çok şeydi örnek. Ama örnek, hani tabii ki. öteki benim verdiğim örnekte işte Antalya'da olup da işte arkeolojimizle her gün arkeolojimizle gidebilir. Aynı. Şimdi buradaki işte e, kavram o zaman her gün tatil diye bir şey olmuyor. demek ki ben yine psikolojik açıdan bakmak istersen bu olaya planlı özel bir süreç oluyor. Evet bu. ihtiyaçlar teorilerine bakarsak tek bir teoride değil ama ihtiyaçlar teorilerinde en çok bilinen de işte bu Maslow'un hiyerarşisi diyelim, piramidi diyelim. Ee, yani en çok tabii ki işte bir barınma, güvenlik, bu hayatta kalma ile ilgili ihtiyaçlar. Daha sonra da ait olma, daha soyut ihtiyaçlar, ait olma, e sevilme, sevme ve kendini gerçekleştirme gibi bölümleri var ya. Yani. Şimdi burası aslında biraz e ait olma. Yani çünkü sosyal bir durumu çok var tatilin. Ha bazı insan sırt çantasını alır gider kendiyle kalır ama... O da başka bir ihtiyaç durumu. Demek ki onun da o te, yalnız kalma ihtiyacı te, tavan yapmış gibi. Fakat bu bana hep o şeyi canlandırmış. Yani insanlar ne bileyim bir e, hani ihtiyaç derken aç kalıp da böyle yemeğe saldırması gibi tatil açlığıyla o ihtiyaçla işlerden bırakıp böyle son günü sayıp hani mesai sayıp işte izinin başladı diye koşup gitmesi durumu mesela. O işi özelleştiriyor ihtiyaçla. Şimdi öteki kişiye baktığımızda her gün bana her gün tatil diye özetleyeceğimiz durumu baktığımızda emekli veya gelir durumu gereği böyle bir durumu yok. Hani ihtiyacı yok çalışmaya. Böyle durumda e, o kişileri için bunlar birer ihtiyaç değil rutin. Dolayısıyla ben şunu da söyleyebilirim yine spekülasyon ama büyük ihtimalle bunu 40 yılın bir başı tatilde işte oyun oynayacaksa kağıt oynayacaksa arkadaşları yapanla her gün yapan arasında arada alınan zevk ve mutluluk çok fark edecektir. Doğrudur. Yani demek ki aslında şuraya da gelebiliyor. Tatil dediğiniz şey sizin tatil dediğiniz şeydir. Yani nasıl tanımladığınız yapmak, yapmak istediğiniz zaman bulduğunuzda bunu yaptığınız şeye tatil diyebiliriz aslında. Bu çok önemli. Yani aslında biraz evvel ben de tam size e, oraya getirmeyi düşünüyordum. Psikolojisi yani ...tatil psikolojisi derken, tatile giderken e, beyin de kendini vücutla beraber bir tatile hazırlıyor dediniz ya biraz hı hı. evvel. O belki de tatil kelimesini daha çok vurgulayan e, ve anladığım kadarına sizin söylediğiniz... ...tatilin içinde mutlaka bir sosyallik var, daha çok var. Evet ya genellikle. Ya da yüzde evet. oranda dediniz, ben de size katılıyorum. E, çünkü tek başına var tatil yapmak isteyip bundan hoşlananlar ama... Herhalde yüzde olarak küçüktür. Genelde insanlar dostlarıyla, ailelerinle beraber tatil yapmaktan daha çok hoşlanıyorlar. Hı hı. Daha da onlara ilginç geliyor. Ben e, şöyle bir şey sorayım hemen burada. Hı. Siz, e, sizin için e, daha doğrusu siz şu anda bir tatil yapmak istesiniz. Sizin en favori tatil şekliniz. Bugün için tabii insanın da hayatında gençliğinde de ki beklediği tatil başkadır. Tabii. Daha farklı yaşlarında başkadır. Ee, şu anda beklediğiniz bir tatil şekli nedir mesela. Sorsam evet. aklınıza böyle bir şey gelir mi? Çok güzel. Bir kere tatil kavramı gereği yani benim için e, şöyle bir zorunluluğu getiriyor. Limitli bir süre olması. Çünkü hani böyle bir sihirli değnek verdiğiniz zaman zaten o zaman hayatımı tatile çevireyim. Fakat ben işte ne yazık ki bu e, insan zihnini tanıdığım için o kadar en azından o kadar tanıdığım için bunun bir süre sonra tatilden çıkıp işe dönüşeceğini bildiğim için kısa bir süreliğine mesela bir bir vasıta kiralayıp ya da işte bunu bulup mesela uçak için ben yani onu uçak sevdiğim biliyoruz zaten konuştuk daha önceki bölümlerde uçakla ilişki mi? Mesela bir uçak kiralayıp bununla belli yerleri gezmek olabilir veya dünyada hala görmediğim ama görmek istediğim fakat zaman kısıtlaması olmadan görmek istediğim yani e, mesela görmediğim şu an sıra, sıramda Barcelona kenti var diyelim ki ve oradaki işte mimariye meraklı olduğum için işte e, La Sagrada Familia veya işte Park Güell gibi mekanları e, mimari durumları benim gidip mesela bir gün orada görüp bir kahve içip ertesi gün sanki o şehirde yaşıyormuş gibi yine yolumun düşüp gidebilmek yani bir tur gibi bir de o, o, o kavram da var yani koştur koştur bir tur gibi yapıp değil de ha burası da böyleymiş bu da böyle olmuş hadi devam edelim gibi bir durum değil de biraz da sindire sindire inceleyerek yapabilmek lüksü bir bana bir e, tatili canlandırıyor. Veya yapmak istediğim ama ertelediğim projelerimi yapmak için e, kavramlar. Mesela hep kafamda benim şey vardır. Bir kitabım var şu an yazmış olduğum. Kurgu değil kurgu dışı bir eser. Ama mesela kurgu eser de var Fakat bunun için hep böyle kafamda yerisi için bir karabalık olmayan böyle fokuslandıran sizi odaklandırabilecek işte bir göl evi falan. Yani böyle bir yerde ve bir manzaralı bir yerde kalıp işte normal kalkıp yemeğini kahvaltını yiyip bu yazı işini yapmak odaklanıp sonra devam ediyor. Yani bir izolasyon gibi burada bunu yapıp devam etmek gibi bir e, fikrim de var mesela. Bu da bana bir çok zevk verici bir tatil olarak Geliyor. Ee, bu da kavram. Tek tatil yapanlarda şöyle bir şey var. Hemen araya onu sokuşturayım. Ee, bizim genel olarak boyut olarak söyleyeceğim bunu. Tip kategori değil. Yani bu ya bu kategori ya bu kategori değil de bir doğru üzerinde spektrum diyoruz. Bir doğru üzerinde e, yüzde işte 33 ya da 35 gibi hani sıfırla yüz arası bir puan düşünün. E, introvert ve extrovert içe dönük dışa dönük kişilik özelliği dediğimiz bir durum var. Ekstrovert insanlar dışa ekstra dışa dönükler. Ee, i̇nsanlarla beraber olduğunda e, enerjisini toplayıp depolayıp enerji anlamında doldurup mental enerji anlamında doldurup sonra tek kalıp işlerine güçlerine bakan durum. Ee, introvert insanlar da tek kaldığında enerjisini doldurup insanlarla beraber olduğunda bu enerjisini harcayan insanlar diyebiliriz kabaca. İşte bunda tabi ortası da var. Hani dediğim gibi spektrum. Biraz orada işte yalnız tatil yapmayı tercih edenler biraz introvert spektrumun introvert tarafında kalanlar o eğilimde olanları diyebiliriz kabaca çünkü tatil deşarj olmak sıkıntıları atmak ve enerji toplamaksa amaç olarak genel amaç olarak dinlenmekse kısaca onlar öyle dinleniyor insanlarla beraber olduklarında dinlenemiyorlar enerjilerinin sömürüldüğünü gittiğini hissediyorlar harcandığını extrovert insanlarsa tam tersine kalabalıkta Sosyal ortamda daha şarj olduklarını, kendilerini enerjik hissettiklerini söylüyorlar. Bu da ayrı bir kavram. Buradan e, şu geldi aklıma e, biraz evvel söylerken. Acaba e, az olduğu ve kısıtlı olduğu için bir tatil çok tatlı bir şey oluyor? Yani biraz evvel anlattığınızda ben de birçok kısmına katılıyorum, aynı duyguları taşıyorum. Ee, ...acaba istediğiniz, istediğiniz kadar istediğiniz zamanda yapabilseniz bu kadar tatlı olur mu? Belki de e, hayatın doğası gereği bu değişik bir şey yani gerçekten e, felsefede de vardır. Az bulunan şey değerlidir, hani hı hı. körat değerlidir örneğinde olduğu gibi ama evet. tatilde istediğiniz her şeyi... ...yapamadığınız için o içinde kalan onu da başka bir zaman yaparım... Duygusu belki insanı diri tutup ileriye taşıyor hı hı. Ben de mesela zaten Bu programın Podcast'in Başında da söylediğiniz gibi 40 yıllık ortalama bir Yaş farkını içeren iki kişi olmamıza rağmen Genelde ikimiz de Gusto arayan Dedik ya dolu insanlar arıyoruz evet. Gusto arayan kişi olduğumuz için Sadece Sırf Zevk ne bileyim güneş, kum değil ama sanat da tatilin içinde benim düşündüğüm anlamda da sanat ve kültür de bir tatilin içinde yer almalı. Ben mesela e, gerek yurt içinde gerek yurt dışında gezdiğim yerlerde e, öyle çok e, mimari eserlere karşı çok büyük tutkum ve isteğim var diyemem. Ama birçok yerde önemli bir yapıyı gördüğüm zaman mesela e, Edirne'deki... ...Selimiye Camii... Hı hı. Ee, ...ne bileyim Türkiye'de ilk aklıma o geldi... ...bir Ayasofya ya bilim yurt dışında... E, ...gittiğimizde gördüğümüz o büyük katedraller... ...gördüğümde ben de gerçekten... ...çok enteresan bir duygu uyandırıyor... ...ve mutlu oluyorum. Hı hı. Yani gezmek... ...benim açımdan yeni yerler... ...yeni eserler... ...belki yeni insanlar... Tabii ki. E, ...görmek diye değerlendiriyorum. Ama... E, ...hep... Koş, e, sizin söylediğinde tamamen katılıyorum bir yeri bir şehri gezdiğiniz zaman gerçekten onu sindire sindire bir kafesinde oturup bir kahve içip gezdiğin gözlüğün gördüğün yerleri e, bir yanındaki kişiyle arkadaşınla konuşup değerlendirmek hatta yarın nereye gidelim nereye bakalım konusunu konuştuğunuzda bir e, çerçeve açıyorsunuz yarın ertesi güne ve e, hep bir Gezme isteğiniz canlı oluyor ama maalesef ki çalışan insanlar ki ben de siz de öylesiniz. Belli süreye sıkıştığı için hep belli çerçeveler içinde gezmek ama bilmiyorum bu bir poliyanacılık mı? Bunun biraz da o da yarına kalsın. Çok alsak çok bulsak zaten bu kadar mutlu olmayız diye kendimize pay çıkarıyoruz. Bilmiyorum siz psikoloji açısından baktığınızda bu fikrime katılır mısınız? Evet. Katılırım aslında ama şöyle bir şey dediniz ya acaba e, kısıtlı olduğu için mi değerli kavramını öne sürdünüz ya. Orada şu geldi aklıma e, aslında bazı motivasyon teorilerinde falan şöyle bir şey, şey vardır. Yani e, motivasyon zamanla etkisini yitirir yenilemek gerekir. Fakat orada bir şey durum o zaman gaz verdin yani geçici bir gaz e, ve e, o zaman hiç yapmayalım madem kalıcı olmayacak. E, burada şöyle bir örnek verir. E banyo yapmak da bir zaman sonra etkisini yitirir tekrar yaparsın yemek yemek de öyle falan dolayısıyla tatil de aslında sık yapılabildiğinde tabii ki tatil olmaktan çıkıyor fakat tekrar etkisi geçtiğinde o verdiği ne bilelim hani oyunlarda veya araba yaşı bir nitro vardır ya belli bir süre boost verir sonra biter sonra tekrar gel bunun gibi etkisini tekrardan yenileyecek bir ihtiyaç aslında. Fakat bu bunu ben biz bu programın aslında bir onu da konuş yani onu vermek adına da yapıyoruz yani bu bölümü özelinde. Tatil aslında tabii ki parayla ilişkili ama hani deniz kuma gidemedim, yurt dışına da gidemedim. Ama işte ne bileyim kültür arıyordum ona da gidemedim ama ben orada işte kendi evimde mesela okumak istediğim kitaplarım vardı. İzlemek istediğim filmlerim vardı. Şu projeyi şunu yazmak istiyordum. Bunu üretmek istiyordum şu kişiyle görüşmek istiyordum yapamıyordum yapıyorum aslında bu da bir bence çıkan sonucu yere bu da bir tatil diyebiliriz bence çünkü e, durumda bu tekrar yenilemek gerekiyor bu bir ihtiyaç fazla yapıldığında önemini kaybedeceği aşikar fakat bir kere yapıp da bitirilebilecek bir şeydi zaman etkisi geçtikçe tekrarlamamız gereken bir şey şimdi programımızda aslında e, bitişlere doğru biraz sonuna doğru yaklaşıyoruz Bitişlere doğru şöyle de bir şey aklıma geldi. Hani biz gusto arıyoruz ya madem öyle biz biraz da yani çok gusto olduğumuzdan değil ama paylaşalım saçalım hani varsa. E, Dinleyenlerimizle ilgilerini çekerse hani program işte yarım saat 30 dakika bir şeyse devamında da onlar devam etsinler gibi. Onlardan da bekleyelim. Evet. E, gmail.com adresimiz. Buraya maillerini atabilirler veya Facebook sayfamıza nesil farkı yazarak bulabilirler. Podcastler çünkü çok etkileşimli ortamlar değil. Hani yorum belki yazılabiliyor ama buralara bize bu fikirler, yeni program fikirleri veya itiraz ettikleri, öneri, öneride bulundukları şeyler varsa atabilirler. Mesela e, tatille ilgili film önerisi benim aklıma gelen tatilde izlenecek film anlamı. Veya tatil temalı benim aklıma gelen en böyle sıcak filmlerden biri çok Hollywood sinemasıdır. Yani çok mainstream, ana akım bir sinemadır, filmdir ama bence içerdiği yani çok böyle eğlencelik çabuk izlenip hakikaten de çok cici bir filmdir öyle söyleyeyim bende uyandırdığı his Robin Williams'ın RV İngilizcesi RV Bilmiyorum. Türkçe'de karavan diye çevirebiliriz o RV'nin açılımı ee, isminde bir filmi var aslında yani çok basitçe bir ailesiyle kopuk işinden gereği kopuk olan bir babanın tekrar ailesiyle bir arada olmak istiyor fakat deniz kum tadili yapacaklarken başka bir yere bir iş sunumuna gitmesi gerekiyor işte Amerika'da ve bu sebeple de bir karavan kiralıyor. Çocukları da kandırıp yani hani, A, karavan tatiline çevirdim bunu da aldım deyip bu seyahatte onların değişimleri yaşadıkları ve hani komik olaylarla birlikte aslında aile bağlarının birbirlerini tekrar tanımalarıyla çok hoş bir film. Bunu önerebiliriz. Tatille ilgili mesela sizden de film veya yöre olarak aklınıza gelen şurayı gidin, giderseniz de şurayı şöyle görün falan diyebileceğiniz bir tavsiyeniz var Tabii mıdır? Tabii ki çok var ama kısaca şöyle söyleyeyim. Sizin verdiğiniz film ...bana e, belki de onda da bir karavan olması sebebiyle başka bir filmi çağrıştırdı. Ben de onu çok beğenmiştim. Tabii. Çok hoş bir filmdi. Le, Le Chef. Hı hı. E, çok ünlü bir restoranda, ünlü bir şef. E, Michelin Yıldız'ı sahibi hı hı. bir restoranda. E, kendi istediği yemekleri yapamayıp hep restoran sahibinin... ...istetiklerini yapmaktan muzdarip çatışıyor ve ayrılıyor. Hı hı. E, bu arada eşinden ayrı bir çocuğu var herhalde 10'lu yaşlarda. Evet. Kendisi böyle bir e, karavanla e, istediği taco gibi Meksika hmm. sandüşleri falan gibi yemekler yapan bir çok da fazla anlatmayayım bir e, şey oluşturuyor. Hatta gazinodaki e, restoranda bir. kendi yardımcısı olan kişi de öyle bir hayat sevdiği için yanlarına geliyor. Oğlunla ve o yardımcısı ile beraber e, Latin e, ülkelerinde tabi gö gösterdiği Arman'da yerler. Çok güzel bir gezi yapıyorlar. Oğlu bu arada Günümüz medyasında kullanarak internetten de bunların reklamını, lokasyonlarını çok belirtiyor. Ee, sonra dönüyor ve evde evinde köylü Spoiler köylü. Ama tamam Ama çok güzel bir şekilde bağlanmış. Hem tatil eğlencesi hem duygular açısından e, çok güzel bir yer e, film olarak önerebilirim. Yer derseniz benim e, kafamda oluşan şudur. Tabi yurdumuzun içinde hiç kimseye söylemeye gerek yok. Çok çok güzel yerler var. Birçok ülkede olmayan, çok enteresan işte biraz ben söylediğiniz peribacaları, e, Göreme, Pamukkale. E, Kapadokya, Pamukkale, ya Uludağ, birçok bir yerde benzeri olmayan e, lokasyonlar, destinasyonlar var. Bunları tabii ki hiç söylemeye bile gerek yok. Ama yurtdışında ben gezdiğim, gördüğüm kadarıyla insanlara e, mümkünse, yani çünkü siz Avrupa'ya yurtdışına giderken, yani doğal olarak büyük ihtimalle Avrupa. Ya yani önce evet. bir gidiliyor. Bana göre Avrupa e, kültürünün ilk tanışma yeri Orta Avrupa. Hı hı. Çok güzel Orta Avrupa turları var, makul. Hele yaz aylarında olmadıktan sonra ücretleri de çok uygun. Orta Avrupa nedir? E, dört tane ülke işte orada e, Avusturya Viyana, e, Macaristan'ın Budapeşte, e, Çekya'nın doğru söylemek Çekya Ç tabii Ç ki. En son Çekya olur. Çekya'nın Prag Hatta Bratislava, e, evet. Slovakya'nın. Bu arada Almanya'ya falan da girip çıkıyor turlar. Belli standart turlar var. Yani Avrupa kültürünü bir görüp ondan sonra ufuklarını açıp insanlar dünyada nasıl yaşıyorlar, ne görüyorlar? Gerek tatilde gerek normal hayatlarında. Hı hı. Bence çok ufuk açıcı, çok öğretici ve çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Ben de şöyle bir tavsiyeyle bitireyim. Şöyle bir laf var sahibini unuttum ama ee, gezi kanalımda paylaşmıştım onu. Ee, gezgin önüne ne çıkarsa onu turist görmek istediğini görür. Gibi bir laf o anlama gelen bir özdeğiş. Çok hoşuma gitti. Yani aslında turist olarak gezmek değil de yani aa burada işte Pırah'ı ya örnek verelim. Aa, astronomik saat varmış. Tamam aa, çok güzel burası. Bir de şey böyle artık günümüzde listeler yapılıyor ya birbirlerine şey i̇şte sosyal medyadan gösterme Hani oraya gidilirse oraya gidilmek zorunda. Orada o fotoğraf çekilmek zorunda. Yoksa birbiri araların aa siz canım gitmemişsiniz, görmemişsiniz ki falan gibi. Yani siz buraları gördüm sen buraları gördün. Bunlardan bağımsız olarak hikaye aramaları. Hikaye avcılığına çıkmaları. Ee, bunu tabii ki daha önce gezi kanallarıyla falan okumalarla yapılabilir ama bence örnek veriyorum işte astronomik saat diyelim prahttaki görülmesinin dışında Onunla ilgili mesela acaba bir diagramı var mı? İç tarafını çeken birisi girip çekmiş mi? Nasıl çalışıyor? Burada geçen, bunun içeriği yani bunu bir yerinden, kıyısından, köşesinden burayla bağlantılı olan bir hikaye var mı? Aslında ben şey gibi düşünüyorum. Benim hayalimdeki gezi konsepti veya programı diyeyim yapacak olursam. E, kanal temsilcilerine de buradan şey yolluyormuşuz değil mi? Yani <gülüyor> e, me mesaj olmuşsun. Sunay Akın'ın konseptinin geziyle birleşmiş hali. Yani orada bir mekan varsa oranın anlamı ne? Bunun bakarak, Gustos'unu arayarak aslında gezebilmeye çalışmaları. Türkiye'de yani dünya içinde. Yani Pamukkale ama Pamukkale'de ne olmuş? Yani tarihi demiyorum. Düz hani rehberlerin anlattığı hikayeleri kastetmiyorum. Bir anlam orada, oranın önemi ne? Niye gidiyorum oraya? Yani ben atlayıp oraya niye gidiyorum? Gibi bir e, mantıkla yaklaşırlarsa daha da zevk alacaklarını düşünüyorum. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa? Şöyle söyleyeyim. E, konuyu herhalde aşağıya bağladık. E, sizin söylediklerinizden şunu da söyleyeyim. Belki e, izleyicilerimizin bazıları biliyor. Bilmiyorum daha evvel podcastlerimizde bahsettik mi? E, sizin hatta birlikte diyelim. anostların sizin yaptığınız, hı hı. sizin göründüğünüz bir Cevdet'le follow me diye bir gezi programımız var. Hı hı. E, ve burada hale? epey çok sayıda hem yurt içinden hem yurt dışından e, birçok şehrin Çekilmiş belgeselleri var. Belgesel kelimesi doğru mu bilmiyorum. Yani biz gezdiğimizde e, turların da önemli sayıp e, özetlerini koyduğu yerlerin bizim gözümüzden bakıp değerlendirilmiş halleri evet. var. Cevdet ile Follow Me YouTube kanalı. E, aslında bundan da bağımsız olarak gezmeyi, tatile gitmeyi düşünen insanlara gerek yurt içinde gerek yurt dışında e, ben de öyle yapıyorum. Ee, gideceğimiz yer gitmeye karar verdiğimiz yer nedir nasıl bir yerdir nereleri gezilir konusunu gerek tekstilerden hı hı. gerek videolardan şöyle bir ön bakmaları çok faydalı oluyor biz hep böyle yaptık ee, böyle gittik biz kendi açımızdan ama destinasyonları onlar daha iyi ortaya koyuyorlar Tabii. siz arayacağınızdan nereye gideceğinizi bilerek gidiyorsunuz Tabii. öneririm e, tatil kelimesine tatil nedir'e Şöyle kabaca bir bakış yaptık. Evet. Benim açımdan söyleyecek bir şey yok. <gülüyor> Kapanışta siz yapınca diye. Başka Bey. sorun yok sayın yargıç gibi oldu evet. ama. Evet. Hatta bir e, bizim her programın sonuna koyduğumuz bir de güzel bir müzik koyarız. Ha. Şu anda aklıma konuyla ilgili müzik ne olabilir bilmiyorum. O da sürpriz olsun bilmiyorum sizin aklınıza geldi mi bir müzik? Tatil Oraya, ile ilgili, tatille ilgili. Evet. Tatile ilgili çünkü hep bugüne kadar konuyla ilgili ilginç esprili kaçan bir müzik bulmuştuk. Şu anda program, programda aklımıza gelmedi. Ben şimdi geldik. bana diyeceksiniz tabii ki yine e, bu Münir Nurettin şeyi e, hayranı her bulduğu fırsatta ben de ben sokuşturuyor de diyeceksiniz ama aklıma şu geldi Aşık'a Bağdat sorulmaz. Evet. Çok güzel bir eserdir. Gayet güzel. E, bir onu koyalım. Evet. B2'de yani aslında çok alakalı ama vesileyle o kalta, külte evet. diyelim. Bu yani, adapte gezilip görülüyor. O, o tarikata yani. <gülüyor> işte Münir'in üretti sevenler tarikatına bir kişi daha kazanırız. Evet. Size onunla baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.